Allah'ın hemden ve hüzünden sana sığınıyor. Bakın hem de üzüntü demek, hezem de üzüntü demek. Ama aralarında bir fark var. Fark olmasa zaten iki ayrı kelime olmazdı. Hem gelecek için kaygılanmak demek, hezem geçmiş için üzülmek demek. Ve arkadaşlar geçmişi çok düşünmek depresyon sebebi, geleceğe çok takılmak anksiyete sebebi. İkisi de hastalık yani. Geçmişe de çok takılmayacaksınız. Olan olmuş, böyle olması gerekiyormuş. Olan da hayır vardır. Bundan hayır kazanarak çıkmasını bilmek lazım. İşte mesela en üzücü olayları düşünelim. İftira, size birisi iftira atar. Düşünün bir de ispatla edemezsin yani ispat edilemeyecek bir şeydir. İşte iftira olabilir. Kontrolümüzün dışında değil mi kayıplar olabilir? Yani en sevdiğin çocuğunu kaybedersin plan. Her şey olabilir arkadaşlar. O acı, o üzüntü bizi eğitmek içindir. Bizi törpülemek içindir. Bizi hizaya çekmek içindir. Ondan o şekilde geçmişte olan bitene böyle bak. Yaz ne kadardır? Üç gün. Baban bile olsa üç gündür arkadaşlar. Ondan sonra ondan çıkmaya çalışacaksın yani. Ve kıssaları çok okuyun. Peygamber kıssaları inanılmaz tedavi edicidir. Yani neler neler en sevdikleri kullarına neler neler başlarına gelmiş ben bana niye olmasın ya öyle düşünün yani ee, bunları ben arkadaşlar en iyi kötü şık başıma kötü bir şey geldiğinde kötü ihtimal nedir ben bir hata yaptım onun bedelini ödüyorum kötü ihtimal budur o zaman ne yapacağız? Seyyid-ül İstiğfar duasına sığınacağız. Çünkü ve min şer, ve min ma sana atı diyor. Seyyid-ül duasının içinde yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Çünkü yaptıklarımın bir neticesi var deyip iyi ihtimal nedir arkadaşlar? İyi ihtimal de bu not yükseltme sözcüsüdür. Şimdi arkadaşlar yani sevginin zıttı olan bütün duygular burada üzüntüyü konuştuk ama bir de benim acizane kanaatim, ben psikolog değilim, hani bir vaiz olarak bu konuları birazcık işte okumuş biri olarak söylüyorum arkadaşlar. Kendinizi çok önemsediğiniz zaman çok üzülüyorsunuz. Kendinizi çok önemsemeyin. Başkalarına çok değer verdiğiniz zaman da çok üzülüyorsunuz. Başkalarına da çok değer vermeyin. Yani bir çokluk var. Ya kendinizi çok önemsiyorsunuz ya başkalarına çok değer veriyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın biz çok önemli biri değiliz. Hz. Peygamber'e iftira atıldı da hanımına bize mi atılmayacak yani? Hz. Peygamber memleketinden çıkarıldı, malına, mülküne el konuldu, hayatına kastedildi, hakaret edildi bize mi yapılmayacak değil mi? Kendimizi çok önemsemeyelim yani, daha doğrusu kendi kıymetimizi, kendi kıymetimizi başkalarının bize nasıl davrandığıyla ölçmeyelim yani. Bu kadar kendin hakkında sıfır mı düşünüyorsun mesela? Bir de bu var. Bu kadar sıfır mı düşünüyorsun yani? Seni severlerse iyisin, bir kişi eleştirirse, bir kişi kötü konuşursa kötüsün. Bu kadar bağımlı olmayın yani. Huy Ama bu şey, huy dediğimiz şey nedir? Yani işte bu, onun altında bu düşünceler var. Mesela diyelim ki yıllarca kendimizi çok önemsemişiz veya hiç önemsememişiz. Bu bizde huy haline gelmiş. Düşüncelerimizi değiş, paradigma değişikliği deniyor buna. Paradigma değişikliği yapmadan tutum değişikliği yapamazsınız arkadaşlar. Eğitilebilir yani fıtrat kötü değildir hiçbir zaman. Mesela fıtratımız bizi ezik yapmaz. Daha munis, daha hassas bir fıtrata sahip olabiliriz. O zaman daha çok etkileniriz. Evet, başkalarına göre daha çok üzülürüz. Ama eğer düşüncelerimiz sağlıklıysa gene bizi ezmez yani hayat. Anlatabildim Mesela Efendimizin fıtratını düşünün. Ya elbette bazı insanlar daha serttir fıtrat olarak, daha az etkilenir. Bir de arkadaşlar yakın arkadaşlıklar çok önemli. Evet. Birkaç tane bakın çok sayıda değil, birkaç tane yakın arkadaşınız size hakkı ve sabrı tavsiye eden Asır suresi <gülüyor> dediği gibi. Size hakkı söyleyen bak ama sen de şöyle yapıyorsun, yani bu da... Yani o karşındakini tahrik etmişsin mesela, varsa böyle bir şey. Bunu söyleyebilen sabrı, sükuneti, hilmi, Halim hatırlayın. Hilmi, düşünerek hareket etmeyi, akraba ilişkilerini, akraba hakkını gözetmeyi tavsiye eden efendim, bir arkadaşımız, bir iki, yani beş altı tane olmaz bunlar, bir iki tane olur, eğer varsa zaten ruh sağlığınızın garantisidir. Her yaşta aynı kişi olması gerekmez. Yani bu 10 yaşımızdayken başkadır, 20 yaşımızdayken başka bir kişidir, 50 yaşına gelince başka bir kişidir. Fark etmez. Ali Imran suresi 31. ayeti kelimede "Ul inkuntum tuhibun Allah'e fettibiyoni yuhbibkumullahu ve a'firle kum dunube kum" diyor. İnanılmaz formül arkadaşlar. Şimdi Allah'ı seviyorsanız diye başlıyor. De ki insanlara, peygamberimize hitap ediyor. İnsanlara de ki, اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, şimdi bize soruluyor, peygamberimiz geldi. Diyor ki, Allah'ı seviyorsanız, seviyor musunuz? Evet, diyoruz. Cenab-ı Hak'tan cevap geliyor. İnsanlara de ki, bana uyun ki, يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ı seviyorsun. Ve Allah'ın da seni sevmesini istiyorsun, şartı var. Peygambere tabi olacaksın. Peygambere tabi olacaksın. Ya. Peygambere tabi olacaksın, yoksa Allah şart koşmuş yani. Peki, peygambere tabi olduğunda ne geliyor arkasından? Yuhbip kumullah, Allah da sizi sever. Ve günahlarınızı bağışlar. Allah sev Allah'ın sevmesi böyle kurkuruya bir sevgi değil. Allah sevdi mi ne olur yani bir düşün diyor. Demek ki Allah'a inanan nezdinde onu sevmek asıl fıtratı teşkil eder. Şimdi demin fıtrat kelimesi geçti ya onunla ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. Fıtrat arkadaşlar Allah'ın yaratması demektir. Fatara, yarat e, in, vel art, Allah gökleri ve yeri yaratandır diyor. Yaratmak demek. Fıtrat dediğimiz şey yaratılış. Yani bizim yaratılıştan getirdiğimiz özelliklerimiz. Ee, bunda genetik de payı var değil mi? Daha doğrusu çok muazzam, matematiksel olarak hesaplanamayacak bir kombinasyon ürünüyüz biz. Ta Hz. Adem'den beri gelen bütün genetik özellikler içinden. Çevresel faktörler var, epigenetik denen bir şey var, bir sürü bir sürü şeyler var. Bunların ürünü olarak bize bir yaratılış veriliyor. Cinsiyetimiz, zekamız, işte fiziksel özelliklerimiz. Sizce bu fiziksel özelliklerimiz ruhumuzluğa etki etmiyor mu? Yani demek istediğim arkadaşlar yaratılıştan getirdiğiniz bazı şeyler sizin için avantaj. Sosyal çevre. Oraları geçelim bireysel olarak varoluşumuza bakalım. Yani kısa boylu, uzun boylu olmanız bile fark ediyor. Sizin bütün karakterinizi etkiliyor ya. Yani. Kendinizi tanıyın arkadaşlar ve bilin ki size verilen hiçbir şey kötü değildir. Kötüye de kullanılabilir, iyiye de kullanılabilir. Mesela merhamet, mesela şefkat, mesela sevgi duygusu, mesela hassasiyet iyi bir şey mi her zaman arkadaşlar? Hayır, bazen dozunu kaçırırsan kötü bir şey. Sertlik de öyle, rasyonellik de öyle. Dozunu kaçırırsan kötü bir şey, güzel kullanırsan iyi bir şey. Yani e, peki sonu işte ödev verdim. Bak ödev gibi düşünün onu mutlaka yapın. Bir sürü kitap adı geçiyor. Okumadığınızı biliyorum ama Erikson'u okuyun yani. Erik Erikson onun hayatın sekiz evresi diye bir kuramı İnsan var, bir teorisi. Şey. İnsan hayatın sekiz evresi. Orada ödevler var. Her evrenin ödevleri var. Ödev dediği sizin ödeviniz değil her zaman. Mesela 0-2 yaş arasında benim ne ödevim olacak? Anne babamın ödevi. Yaparlarsa ne oluyor, yapmazlarsa ne oluyor? Peki diyelim anne babam bana kötü davranmış. Yazık değil mi bana? Hayır, o da senin imtihanın. Bu konuyla imtihan olacaksın hayat boyunca. Arkadaşlar, varlık da imtihandır, yokluk da. Yani başımıza gelen her şey imtihandır. Artılar da imtihandır. Biz hep sadece eksileri imtihandır. Farz edelim ki harika bir evde büyüdün, sevgi dolu büyüdün. hiçbir pro... Tamam o zaman sen daha çok okuyacaksın. Sen daha çok çalışacaksın, sen daha çok üreteceksin. Sen daha çok insana faydalı olacaksın. Çünkü daha az sorunun var. Daha az şeyle Allah seni uğraştırdı. Senden daha çok şey bekliyor. Mesela bazısına Allah yüriya kulum der. Birisi bir evlilik yapar, bütün hayat zindan. Yani bir koca ile hayat boyu uğraşır ama sen bir evlilik yapmışsın Allah... Yani gül gibi geçiniyorsun, yaşıyorsun, kocanda problem yok, çocuğunda pro o zaman senden ekstra insanlık için daha fazla bir şey bekleniyor demektir. Yani hayata şöyle bakın ne ka ekmek, oka köfte yani. Ve şey soru da kişiye özel. Beni Allah çok üzdüyse, çok yorduysa, çok uğraştırdıysa benden bekleyeceği şey daha az olacak. Size çok konfor, çok rahat, çok böyle kolaylık gösterdiyse sizden bekleyeceği şey daha fazla olacak. <gülüyor> Sevi, seviyorsanız bana uyuk diyor ya, Hı -hı. çok benzer başka bir ayet bugün sabah dinihalde denk gelmişti ve beni çok etkiledi ama kafamda takıldı şöyle. Fakir'in evet. suresinde geçiyor. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Evet. Bana şükredin sakın nankörlük et. Evet. Yani şey hani Allah'ı anmak kısmını anladım. Hı -hı. Acaba hani Allah'ın bize anması şey, Allah'ın bizi anması demek bize yağdırması demek arkadaşlar. Yağdırması, nimetler evet acaba. nimetler, bakın, lütuflar ve şey bakın fedkuruni edgurkum veşkuruli vela tekfurun. Şimdi Arapça'da arkadaşlar emrin cevabı diye bir gramer kuralı var. Emrin cevabı ne demek? Bir emir kelimesi var. Arkasından gelen bir başka fiil o emri siz yerine getirirseniz ne olacağını söylüyor. Şarta bağlı. şarta ba Şart cümlesi değil ama. Emrin cevabı hmm. deniyor buna. İşte beni anın ki ben sizi anayım. Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Biz onu işte o ki ile yapıyoruz. Ee, yani arkadaşlar Allah e, siz Allah'ı e, tesbihle, hamtle, Şükürle, zaten ayetin devamında var, şükürle, övgüyle, işte namazda, an, her andığınızda Allah da size nimetle, lütufla, yardımla, ikramla karşılık veriyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, şimdi bazıları şöyle diyebilir e, ya da düşünebiliriz yani. Ee, ne var ki yani bu kadar yıldır ben işte namazda kılıyorum, şunu da öpüyorum. Ne var bak benim hayatımda? Arkadaşlar ben hep şöyle düşünüyorum. Neler olabileceğini biz bilmiyoruz. Nelerden korunduğumuzu biliyor muyuz? Kim bilir hangi hastalıklarda köşeden döndük? Hiç haberimiz bile yok. Kim bilir hangi kazada? Direkten döndük. Ben iki dakika sonra olsaydı kim bilir orada ne olacaktık. Hiçbir... Ölmek neyse yani zaten öleceğiz de hani kısa kalırsın, e, sürünürsün vesaire. Yani kim bilir hangi belalardan, hangi mutsuzluklardan, hangi eziyetlerden. Kurtulduk. Bazen üzüntü bile ikramdır arkadaşlar. Mazoşist olmaz Müslüman. Her zaman iyilik ister. Rabbena hatin yani Allah'tan beni imtihan et, beni üz de günahlarım dökülsün falan böyle şeyler istenmez. Allah'tan biz doğrudan af isteriz. Çünkü üzmeden de affedebilir. Afiyet isteriz, hasene isteriz. Ama bazen üzüntü de bir nimet. Bazen değil yani ben nimet olduğunu düşünüyorum. Niye? O günlerde ya ben azacaktım, ya ben bir şeyde sınırı aşacaktım. Ya ben, ama Allah beni bir üzüntüyle ondan korudu arkadaşlar. Ee, Science diye bir film var Mel Gibson'ın, izlediniz mi bilmiyorum. Orada mesela çocuğunun astım olması onu ölümden kurtarıyor biliyorsunuz değil mi? Yani astım olduğu için kurtarıyor ama o anne baba o çocuğa astım olduğu için ne kadar üzgünlerdi. Ama astım, astım krizine girdiği için, nefes alamadığı için o zehirli gazı solumuyor. Ve o kurtuluyor ondan yani. Yani biz bazen bir hastalığın, bir üzüntünün, bir mahrumiyetin, bir işin ters gitmesinin bizi nelerden kurtardığını ne zaman öğreneceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ne zaman öğreneceğiz? Ahirette. İşte buna yani kaderden razı, kaderle barışık olabilmemiz için ahirete imanımızın çok kuvvetli olması gerekiyor çok kuvvetli olursa o zaman diyeceğiz ki bunda da vardır bir hayır şu anda göremiyorum. Rabbim işte peygamberimizin duası. Her türlü üzüntüden Allahum ve inni a'udü bike hemmi vel hazem. Gelecek için kaygılanmaktan, geçmiş için üzülmekten sana sığınıyorum ya Rabb'im diyor. Ve a'udü bike minel aczi vel kesel. Aciz, çaresiz kalmaktan, tembellikten sana sığınıyorum. Ve a'udü bike minel cubni vel buhul aşırı sinirlilik ve değil öfke ve delirme hali ondan ve cimrilikten sana sığınıyorum ve auzu ke min galebetid ve kahri ricay borca batmaktan ve insanlar tarafından ezilmekten sana sığınıyorum diyor duaya bakın arkadaşlar bütün hayatı kuşatan bir dua. Buna sığının, üz aşırı üzüntünün şeytandan olduğunu unutmayın. Şeytan insanın elini kolunu bazen müminin. yani Çünkü biliyor seni hiçbir şeyden vazgeçiremez. Bir üzüntü e, duygusu yoksa olayları da o yaratamaz. Ama içimize girip nefese verebilir. Seni aşırı üzer bir şeyden dolayı hadi elin kolun kalkmaz ki namaz kılasın. Kur'an okuyasın, dua edesin veya birine bir iyilik yapasın. Belki o anda bir iyilik yaparsanız kurtulacaksınız o üzüntüden. Bak bunun da örneği Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa arkadaşlar Mısır'dan bir yanlışlıkla istemeden bir cinayet işledi ve kaçtı. Çünkü öldürülecek. Gidecek yeri yok, sığınacak kimsesi yok, işi yok, parası yok, ailesi yok, hiçbir şey yok yani. Medyene kadar geldi, nereye gittiğini bilmeden gidiyor. Medyene geldi. Bir çeşmenin başında bir ağacın altına oturdu. Orada yaptığı dua var. Mesela ben bu duanın da çok etkili olduğuna inanıyorum. Rabbi'in ni'li ile yemin hayrın fakir. Rabbim şu anda bana indireceğin her hayra ben muhtaçım. Yani bir dilim ekmeğe de muhtaçım. Kalacak yere de muhtaçım. Hani bana her şey lazım şu anda. Çaresizim dedi. Peki ne oldu? Hop diye onu oradan alıp Şuayb Aleyhisselam onu götürdü. Hayır, Şuayb Aleyhisselam'ın kızları hayvanlarını sulamak için oraya geldiler. Fakat bütün çobanlar geldiği için Şuayb Aleyhisselam kızları kendi hayvanlarını sudan geri tutmaya çalışıyorlar. Çünkü o çobanların içine karışmak istemiyorlar. Hayvanlar da suya atlamak istiyor. Böyle kızlar uğraşıyorlar. Hz. Musa bu durumu gördü uzaktan ve kalktı gitti kızlara dedi ki verin ben sizin hayvanlarınızı sulayayım dedi. Yani şunu demedi, ya ben zaten başımın derdine düşmüşüm, bana ne, her zaman nasıl yapıyorlarsa yapsınlar. İyilik fırsatlarını kaçırmayın arkadaşlar. Başkasına iyilik etmek suretiyle Allah size yardımını göndermiş olabilir. Yani başkasına iyilik etme fırsatı karşınıza çıkararak size yardım göndermiş olabilir. Tam örneği bu işte. Kızlar evlerine döndüler. Baba meğer peygamber kızlarıymış. Şuayb aleyhisselamın kızları. Babalarına dediler ki baba sen bir çoban arıyordun ya işte harika birisi var. Bu işi çok iyi yapıyor. Bize çeşmede yardım etti. Onu kiralasana dediler. Gidin çağırın dedi. Gittiler çağırdılar. Detayları geçiyorum. Kasas suresine bakarsınız. Çağırdılar. Hz. Musa'ya, Şuayb aleyhisselam, Hz. Musa hayatını anlattı. Şuayb aleyhisselam dedi ki tam yerine gelmişsin. Bana on yıl işçilik yapman şartıyla sana kızlarımdan birini nikahlayayım dedi. Şuayb aleyhisselamın damadı oldu, on yıl oldu. Hem evi oldu bir anda, hem hanımı oldu, hem İşli ekmeği oldu. oldu, hem işi oldu. Bir anda yani. Neyle oldu bu? Orada muhtaç gördüğü birine yardım ettiği için oldu yani. Onun için e, üzüntüler de bazen bir fırsattır. Hz. Musa'nın e, tarihçiler yani tefsirciler öyle söylüyorlar. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kalıp o fevri böyle atılgan karakterinin bir terbiyeden geçmesi gerekiyordu. Tekrar Mısır'a peygamber olarak dönmeden önce diyorlar. O her zaman olanda hayır vardır. Biz hayrı çıkarmaya odaklanırsak arkadaşlar. Bir kömür madeninden kömür de çıkar elmasta. Yani elması çıkarmak bize kalıyor yani. Evet. Bugünkü vaazı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.